edeb-ül lisanda dilin edep ve adabı ile ilgili gene birkaç hadis okuyacağım inşallah Abdullah bin Mesud radıyallahu teala an dedi ki kendisinden başka ilah olmayan zata yemin olsun ki yeryüzünden dilden daha uzun süre hapsedilmeye layık bir şey yoktur değil mi yeryüzünde hakikaten bütün belaları, bütün musibetleri karıştıran dil değil mi? Yeryüzünde dilden daha uzun bir süreye hapsedilmeye layık bir şey yoktur diyor. Abdullah İbni Mes'ud, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu diyor. Evet. Evet. Şakik bin Seleme radiyallahu teala anhu'dan Abdullah bin Mes'ud radiyallahu dedi ki dedi Abdullah bin Mes'ud safada telbiye getiriyor. Bir yandan da şöyle diyordu. Telbiye, hacıların malumunuz, hepimizce malum bir şey. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ la شَر۪يكَ bu efendim ihram esnasında bir tarafta işte telbiye getirilirken bu sözler cümleler sarf ediliyor Hz. Abdullah İbni Mesud safada telbiye getiriyordu diyor bir yandan da şöyle diyordu ey dil ya hayır konuş veya konuş kazançlı çık diline hitap ediyor veya pişman olmadan önce susup dinle ve selamette ol dediler ki ey Abdurrahman'ın babası bu senin söylediğin bir şey mi yoksa işittiğim bir söz mü? Yani sen bunu kendiliğinde mi söylüyorsun yoksa bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde mi işittin? Bilakis hayır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Adem oğlunun en çok hatası dilinden kaynaklanır. Değil mi? En çok hatası dilinden kaynaklanır. Bir insan planı yaparken dinle konuşurken yapar. Bir insan efendim hayır işlerken o dille konuşurken o hayır işler. Günah işlerken konuşurken günah işler. İşte onun için hayrın da şerrin de kaynağı dildir. Bundan ötürü gerekli olan yerde konuşmak, gereksiz olan yerler susmak. O dil çünkü insanların efendim cehenneme sürüklemesine sebebiyet en mesela bütün vücuttaki azaların en başındaki gelen bir musibet gibidir bir manada, bir manada rahmettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Muaz bin Cebel sormuştu. Ya Resulallah, biz dilimizden dolayı sorumlu tutulacak mıyız? Anan seni yitsin ya ya Muaz. insanların cehennem çukurlarına yuvarlanmaları dillerinin yüzünde değil midir? Ya. Evet. Yine başka bir hadiste Zeyd bin Eslem radıyallahu anhu da naklediyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an dedi ki o Zeyd bin Eslem diyor. Baktım diyor bir gün Hazreti Ebu Bekir hazretleri dilini tuttu ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah kimi iki dudağı ve iki bacağı arasındakilerin şerrinden koruduysa o kişi cennete girmiştir. Allah kimi iki dudağı ve iki bacağı arasındakilerin şerrinden koruduysa Allah Teala diyor o kişiyi cennete koymuştur. Yine İbn Ömer anh, hazretlerinden rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor. Kim dilini insanların malından ve namusundan dikkat buyurun çok önemli. Kim dilini insanların malından ve namusundan men ederse Allahu Teala onun ayıplanı örter. Kim kızgınlığına hakim olursa öfkeliğine, kızgınlığına hakim olursa Allah Azze ve Celle onu azabından korur. Kim de Allah'a mazaretini arz ederse, Allah Azze ve onun mazaretini kabul eder. Bakın ne kadar önemli bir şey değil. Kim dilini insanların malların malından, canından, namusundan men ederse, bugün öyle bir dünyanın içindeyiz ki, adam kalkıyor efendim diliyle yapmadıkları kötülükler kalmıyor onu çekişiyor, bunu çekişiyor, onun aleyhinden atıyor, onun bunun aleyhinden tutuyor, adamın malını sayıyor, efendim ailesini sayıyor, çoluğunu sayıyor, Namusunu, namusuna dil uzatıyor. İşte bunun için bu noktada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim böylesi bir durumda? Gıybetten, zinadan, haramdan, Allah'ın yasak ettikleri şeylerden, insanların malından ve canından ve namusundan Efendim dilini men ederse, Allah-u Teala da onun ayıplarını örter. Hatta ve hatta diyor, eğer bir insan diyor, bir manada bir başka bir hadislerde öyle diyor, kim diyor bir Müslümanın kusurunu aramaya kalkarsa diyor, o kişi yatağında ölse bile diyor, yatağında olsa bile diyor, halkın arasında Allah-u Teala diyor, onu rezil eder. Onun için bir ma diğer bir hadislerde diyor, mesela sen efendim insanlardan görmüş oldukların kusurları ört, mesela onu kapat ki Allahü Teala da senin kusurlarını kapatsın. İşte buradaki hadis de ona efendim işaret ediyor. Kim insanların malından ve namusundan ve canından dilini men ederse Allah Azze ve Celle onun ayıplarını örter kıyamet gününde. Kim de kızgınlığına hakim olursa Allah Celle ve Ala Hazretlerinin azabından Cenab-ı Hak onu korur kim de Allah'a mazaretini arz ederse allah Teala onun mazaretini kabul eder. Yine Muaz bin Cebel radıyallahu teala Anhu'dan dedi ki Ey Allah'ın Resulü bana tavsiyede bulun buyurdu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a onu görür gibi ibadette bulun. Tavsiye istiyorsan Allah'a sanki sen onu görüyormuşsun gibi ibadette bulun. Kendini ölülerden say Dilersen sana kendisiyle bunlara sahip olabileceğin bir şeyi de göstereyim mi? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle dilini gösterdi ve buyurdu ki işte budur. Yani eğer tavsiye mi istiyorsun işte budur. Yine İbni Mesud Radyallahu teala an hazretlerinin rivayet ettiği bir hadiste uzun süre hapsedilmeye dilden daha layık bir şey yoktur buyuruyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den naklederek. Yine Abdullah İbni Amr Radıyallahu Anh'dan dedi ki bir delil üzere olmadığın şeyi bırak. Yani bir şey hakkında bilgi sahibi değilsen Ahmet bir şey söylemiş, Mehmet bir şey söylemiş, Hasan bir şey söylemiş, Hüseyin bir şey söylemiş, öbürü bir şey söylemiş, Berki bir şey söylemiş ama hakkında bilgi sahibi değilsin Değil o bilgi sahibi olmadığın şeyi diyor arkasına düşme onu bırak. Seni ilgilendirmeyen şey hakkında konuşma, gümüşünü, paranı koruduğun gibi dilini muhafaza et. Bakın, işte hazine mi istiyorsun? Hazine budur. Nasıl paranı, altınını, gümüşünü efendim koruyorsan, hırsızlara karşı efendim işte gaspçılara karşı koruyorsan, dilini de diyor efendim, aynen o malını koruduğun gibi korun sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Geldik. Dört mezhep imamının itikadı noktasındaki kader hakkındaki görüşünde kalmıştık. İmam şafi Hazretleri'nin El haki'nin er-Rabi bin Süleyman'dan, bin Süleyman'ın rivayetinde kendisine kaderle ilgili sorulan bir soruya şöyle Şafii şöyle karşılık verir. O şöyle bir mısra okuyarak senin dilediğin olmuştur ben istemesem bile. Dilediğini dilersen yapmazsın, kulları bildiğin şekilde yarattın. İlimde icra olur genç ve yaşlı için. Kimisini nimetinle ondurursun, kimisini de yardımdan mahrum edersin. Buna yardım eder diğerine etmezsin. Onların kimisi iman ehli, kimisi isyan. Onların kimisi kimisinin ameli hasen Kimisininki de çirkindir Hasen güzel demek Çirkin de çirkin malum Yine el beyhaki menakibu şafe'yi de şöyle nakleder Kulların dilemesi Allah'ın dilemesi iledir Allah dilemeden kullar dileyemezler İnsanlar amellerini kendileri yaratmamışlardır Kulların amelini Allah yaratır Hayır ve şerri Allah yaratmıştır kabir azabı, kabir sualı cennet, cehennem ve cennet ve cehennem de haktır. Bunun dışında gelen sünnete gelen şeyler de haktır. Yani ayette nasıl ki bir şey haksa sünnetle gelen bir şey de ayet gibi haktır. El-Lalkai El-Müzeni'den, Müzeninin rivayetinde İmam Şafii şöyle der. Kaderci kimdir biliyor musun? Geçen hafta söylemiştik. İnsanların en çok ayaklarının kaydığı konu, kaydığı nokta kader noktası. Adam diyor ki, ya diyor işte adam arabaya binmeseydi kaza geçirmeyecekti. İşte dama çıkmasaydı düşmeyecekti. İşte efendim bilmem işte şu işi yapmasaydı bu iş olmayacaktı. Ya bunu, bunu yaratan Allah'tır. Sen yaptı yapmadı demeye, fikire, fikir yürütmeye efendim fikir beyan etmeye ihtiyaç yok o gösterilen, başa gelen efendim bela ve musibete ne yapmak? Sabretmek gerekir. İşte onun için bunu Allah yaratmıştır diyor. El-Beyhaki Şafii'den efendim e, yine e, El-Alkayı Müzeninin rivayetinde İmam Şafii der ki, kaderci kimdir biliyor musun? Kaderci kimdir? O bir şey yapılmadan Allah onu yaratmaz diyendir. Bazen öyle fikirler var ya. O bir şey yapılmadan diyor Allah onu yaratmaz diyendir Yani haşa kul fiilini kendisi yaratır Diyenlerdir diyor Efendim kadercidir El Alkai El Müzeninin rivayetinde İmam Şafii'den şöyle der Kaderci kimdir biliyor musun Bir şey yapılmadan Allah onu yaratmaz Diyendir Yine El Bey Hakkı Şafii'de naklediyor Kaderciler hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Onlar bu ümmetin mecusileridir Bakın çok önemli bir mesele. O kaderciler hakkında efendim kader hakkında ileri geri konuşanlar efendim onlar diyor bu ümmetin mecusileridir. Mecusi ateşe tapan. Allah'a bırakıp ateşe tapanlardır. Yani kafirlerdir. Çok tehlikeli bir durumdur. Onlar günahların işlenmedikçe Allah tarafında bilinmediğini söyleyenlerdir. Onlar da kimdir? Günahların işlenmedikçe Allah onu bilmiyor. Burada ne yapıyor adam? Allah'ın ilim sıfatını kentme diyor mu? Gizliyor mu? Kaldırıyor mu ortadan? Allah'ın bir ilim sıfatı vardı. Ona ona ne diyorlar? Efendim işte e, yok Allah bu il bu fiil yapılmadıkça bu günah işlenmedikçe Allah onu bilmez derler haşa. Ki Allah'ın bilmediği bir şey yoktur. El Beyhaki'nin Errebi bin Süleyman'dan yaptığı rivayete göre şöyle deniyor. İmam Şafii kadercilerin peşinde namaz kılmazdı. Böyle savunan kişilerin de arkasında efendim kader hakkında konuşan kişilerin arkasında da namaz kılınmaz. Evet. Şimdi iman hakkındaki görüşüne geldik İmam Şafii Hazretleri'nin. Biz önceki dersleri yaptık tabii. İşte iki imamın yaptık. Bu üçüncü imam Allah nasip ederse bunun arkasında da İmam Ahmed bin Hanbel. Başta İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin efendim bu konudaki e, akaidle ilgili konusunu gündeme getirdik. Sonra efendim İmam Malik'in şimdi de İmam Şafii'nin iman hakkındaki görüşleri. Bakalım o imanı nasıl yorumluyor. Yani aslında bu dört imamın dördünün fikri de aynıdır iman noktasında. Yalnız bir ufak şey var. Mesela bir kıyas, bir efendim ihtiyat var. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nden iman ne artar ne eksilir. Diğer üç imanda da üç imam da demişler ki iman hem artar hem eksilir. Bir rivayette de İmam e, Azam Ebu Hanife Hazretleri daha sonra bu görüşünden vazgeçmiştir diyen de var. Evet. İbn Abdülber er-Rabbi er rabbi bin Süleyman da rivayet ediyor. Şafiiye şöyle derken duydum diyor. Ş İmam Şafii bir şey söylerken diyor şu şekilde duydum. İman söz, amel ve kalbiyle itikattır diyor. Heh. İman nedir? İman söz, amel ve kalbiyle itikattır. Kalbiyle inanmaktır. Sen Allah'ın şu sözünü işitmiyor musun? Allah sizin imanınızı zayi edici değildir. Geçen hafta da geçmişti bu ayet-i kerime. El-Bakara suresinin 143. ayet-i kerimesinde. Beytül e doğru kılmış olduğumuz namazları boşa çıkarıcı değildir diyerek namazı iman olarak adlandırmıştır. Öyleyse iman, söz, amel ve akittir. Mesela şimdi burada namazdan mesela Cenab-ı Hak bahsetmiyor. Allah imanınızı zayi edecek değildir yani. İmanınızı zayi edecek değil, değildeki maksat, yani kılmış olduğunuz namazları zayi edecek değildir. Niçindi bunu, neye, neye göre söylemişti? Müminler, Beytülmaktis'e, daha o zaman Kabe-i Muazzama'ya yönelme emri yokken, Beytülmaktis'e on altı ay yönelmişlerdi. O on altı ay yöneldiğinden ötürü, Ya Resulullah, Ya Rabbi acaba mesela bizim bu Beytülmaktis'e yöneldiğimiz efendim namazlarımız ne olacak diye sorduklarında, Allah sizin namazınızı zahir değildir. Yani imanınızı zahir değildir. Burada namaz dememiş imanınızı demiştir yani. Allah namazı iman olarak adlandırmıştır. Öyleyse iman söz amel vakittir. El-Bahiy Hakkı bin Süleymanların rivayet ettiğine göre İmam Şafii şöyle der. İman söz ve ameldir artar ve eksilir. Başka bir yerde de. İman söz ve ameldir artar ve eksilir. Elbeyaki bu Muhammed Ezzübeyri'den rivayet ediyor. Adamın biri Şafii'ye Allah katında hangi ameller daha faziletlidir diye sorduklarında Şafii La ilahe illallah'a iman O amellerin en yüksek derecesi, mertebesi olarak en şereflisi, nasibi en bol olanıdır diyor. Diye karşılık verdi. Bu sefer adam bana imandan haber verir misin? Bu sefer adam dedi ki bana imandan haber ver. O söz ve amel midir? Yoksa amelsiz söz müdür? Adam bana bunu anlamam için biraz açıklayabilir misiniz diye. O zaman İmam Şafii onu söyleyince şöyle cevap verdi. İman Allah için ameldir. Söz bunun bir kısmıdır. Adam o zaman dedi ki ben bunu anlamadım. Bana biraz daha açıklar mısın? Biraz daha açıklar mısın? Dedi. Şafii iman, imanın halleri dereceleri ve tabakaları vardır. İmanın halleri ...dereceleri ve tabakaları vardır. Çok önemli yani. Bu iman meselesi... ...bugün efendim hakikaten... ...en çok insanların bocalandıkları noktalardan... ...bir tanesi de budur. Eğer bu memlekette... ...bu insanların efendim zihninde... ...fikrinde Allah düşüncesi... ...Allah'a iman ahiret gününe iman, efendim peygamberlere iman, kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna altı imanın altı şartı gerçek manada anlaşılmış olsaydı bugün efendim Türkiye'de kimse bir tane efendim içki şişlesi, bir damla içki şişlesini ağzını alıp onu içmeyecekti. Çünkü anlaşılmamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem, bir insan içki içerken mümin olarak içmez. Bakın. Mümin olarak içmez. İşte onun için Adam dedi ki, bunu bana açıklar mısın? Şafii imanın halleri, dereceleri ve tabakaları vardır dedi. Bu imanın bazısı kamil manada tamamına ermiştir. Bazısı eksik olduğu açıkça belli olandır. Fazla artan iman hayrı fazla olandır dedi. Yani artan iman hangisidir? Eksik iman hangisidir? Kim daha çok hayır ve amel işlediyse onu arttırır. Kim çok daha ek eksik bir amelde bulunduysa o da imanın eksikliğine da lalet edilir. Evet. Şafii evet dedi. Adam bunun delili nedir diye sordu. Şafii de Allah Azze ve Celle insanı imanı insan oğlunun azaları üzerine farz kıldı. Dikkat buyurun. Bak imanı insan oğlunun azaları üzerine farz kıldı. Bunun bu çok önemli ve bunu azaların üzerine taksim edip ayırdı, oğlunun imandan dışarı olan hiçbir azası yoktur. Yani insanın bütün vücudundaki ne kadar azası varsa hepsi imanla alakalıdır ve iman bun bunlarla ilgilidir. Elin, gözün, ayakların, efendim, kalbin bunlar hep imanla alakalıdır diyor. Evet şimdi geliyor ne güzel bir şekilde izah ediyor Allah razı olsun. İmanla mükellef olan azalar amelle mükellef olanlardan fazladır. İmanla mükellef olan azalar amelle mükellef olandan daha fazladır. Bu azalardan biri kalbiyle akledip onunla anlar. Değil mi? İnsan kalbiyle bir şeyi hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerite buyuruyor ki Müftüler sana ne kadar fetva verirlerse versinler sen fetvayı kalbine sor yani onlar şimdi belki sen müftüyü kandırabilirsin diyebilirsin ki işte mesela gerçeğin dışında farklı bir şey söylersin müftüye müftü de o senin ağzında çıkan söze göre cevap verir fetva verir ama sen o meseleyi yansıtacak şekilde kalbin onu doğrulamıyor onu söylememişin o halde o eğer ki o noktada senin ve söylemiş olduğun şeye göre nasıl cevap verdiyse eğer kalbin onu tasdikliyorsa onu kalbine sor kalp çok önemli evet Demek ki ne yapar önce kalp kalp azalardan biri olan insanın kalbidir. Onunu akledip anlar. Kalp insan bedeninin bir emiri gibidir. Değil mi? Yani düşünün bir efendim ordunun başında bir emir olmazsa bir askeriyenin başında bir komutan olmazsa bir polisin efendim bir taburun işte bir efendim bölüğün başında onu idare edecek bir yetkili bir etkili bir kumandayı kumanda verecek onları efendim emir verecek bir emir olmazsa siz onu, onu ne kadar yürütebilirsiniz? Bir efendim ilçeyi siz kaymakamsız bırakırsanız o ilçe idaresiz demektir. Efendim bir ili valisiz bırakırsanız idaresiz demektir. Bir memleket kendi kendine idare olur mu? Olamaz e o halde demek ki bir memleketin idare etmesine birinin ihtiyacı vardır İşte bütün bedenin efendim bedeni idare etmesine bedenin emri de kalptir diyor bütün organlar onun emrindendir, emrindedir eliyle iş görür ayaklarıyla yürür ayaklarıyla yürür şehvetini ferciyle giderir dili bunu konuşur veya konuşmaz bakın bunu mesela ne yapar el kalp önce onu tasdikle kalp efendim yön verir ona o da eliyle yapar, efendim, ayaklarıyla yürür, kalbiyle tasdik eder, efendim, ferciyle de, tenasülüyle de fercini, efendim, ee, şehvetini tatmin eder. E, dolayısıyla bunlar neydi mesela? Bunun merkezi neredi? Neresiydi? Kalpti. Kalbin olmadığı yerde bunlar olmuyor. Kalp kumanda ediyor. Kumanda, efendim, emir komutası kalbin elindedir. E, kalp onu harekete geçiriyor, o kişi de ona göre hareket yapıyor. Evet buraya iyi dikkat edelim inşallah çok önemlidir hakikaten yüzünün bulunduğu farz kılınandan göze farz kılınandan iki el ele farz kılınan iki ayağa farz kılınandan başka insanın ferci üzerine farz kılınan yönüne farz kılınandan başkadır kalbe farz kılınana gelince Allah kalbe neyi farz kılmıştır dikkat buyurun Allah kalbe neyi farz kılmıştır o zaman kalbe farz kılınana gelince Allah'a iman onu ikrar edip ve bilmek kalbin farziyeti budur Allah'a iman edecek hem diliyle ikrar edecek kalbiyle onu tasdik edecek ve onu bilecek sıfatlarını bilecek efendim onun efendim isimlerini bilecek onunla, ona, onlara yalvaracak evet ona itaat etmeye azmetme yoluna gidecek itaat etmek için azmetecek emirlerine razı olup teslim ol olma yönüne gidecek, teslim olacak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve Resulüne iman edip bütün getirdiklerini ikrar ile tasdik etme haber vermiş olduğu nebilere ve kitaplara iman etmedir. Bu nedir? Kalbin üzerine bir farzdır. Kalp bunu mesela bu farz yeti yerine getirmek mecburiyeti vardır. Heh. Evet. Kim imandan sonra Allah'a karşı küfre sapıp da kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında zorlanan hariç, küfre göğüs açarsa, işte onların üstünde Allah'tan bir gazap vardır ve büyük azap da onların, onlar içindir. Nahl Suresi Ayet 106 Bakın burada mesela Cenab-ı Hak kalbe, yani eğer bir insan diyelim ki küfrü, mesela küfür kelimesini söylemeye zorlanılacak bir yere gelirse, Efendim onu birisi ona at mesela sen bunu söyleyeceksin diye zorlarsa o kişinin diyor kalbi tasdik etmesi şartıyla zorlama altında hariç efendim kim diyor göğsüne yani küfre mesela göğsünü açmış olursa efendim kesinlikle o kafir olur ama zorlama altında hariç. Adam kafasına silaha dayandırıyor. Sen Allah'ı inkar edeceksin diyor. Veya haşa peygambere bir laf söyleyeceksin diyor. O adam da kalpte iman dolu olduğu halde efendim kalbi imanla tasdik ettiği halde zorlama altında bunu söylersen imanına bir zarar gelmez Tabi dille mesela işte Amar bin Yasir radyallahan hazretleri İslam'ın ilk şehitleri bunlar efendim onu onun gözü önünde efendim anasını babasını efendim şeyleri hayvanlara bağlayarak sağa sola çektirerek bir bacağını bir efendim deveye bir bacağını diğer deveye efendim ona her birini sağa sonra çevirerek efendim sürerek onları böyle parçalamışlar gözü önünde işkence yaparak onu öldürmüşler sıra gelmiş Amara Amara demişler ki işte sen Muhammed hakkında efendim işte Muhammed'i inkar edersen biz seni bırakırız o da efendim diliyle inkar etmiştir ama kalbiyle değil ve ağlıyor ağlıya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştir ya, ya Resulullah demiştir ben çok büyük bir iş yaptım ne, neyin nesi Durumu izah ediyor. Böyle bir durum karşısında efendim kalbin nasıldı ya Ammar? Kalbin nasıldı? O zaman Hazreti Ammar dedi ki benim kalbim imanla doluydu. O zaman böyle bir durumla karşılaşırsan herhangi efendim kalbin onu tasdik etmedikçe böylesi bir durum karşısında herhangi imanına zarar gelmez ve böyle zorlama altındaki durumlarda da Allah-u Teala ne yapmış? Böylece müminlerin efendim kolaylık yolunu seçmiştir. Evet, tabii. Diğer bir mesela kalple ilgili. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Bakın, kalbe farzdır bu. Errat suresi ayet 28. Yani, demek ki hani kalplerin tatmini neye bağlıdır? Allah'ın zikrine bağlı. Ağızları ile iman edip kalpleriyle iman etmeyenler. Ve minennasi men yaqulu amennallahi ve bil ve bi mu'minin. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde dilleriyle iman ettik diyorlar ama kalpleriyle iman etmemişlerdir İşte Cenab-ı Hak bunu seviyor. Ağızları ile iman edip kalpleriyle iman etmeyenler. E o halde nedir? Demek ki o farz olan imanın gereğini yerine getirmemiştir. Her ne kadar diliyle iman etmiş gibi görünse, ki bunlar münafıklardır. İnnel münafıkkine fider ki esfelü safilin. Allah Celle ve Aleyha Hazretleri, muhakkak ki diyor münafıklar, cehennemin en derdiler. Yani kafirlerin bulunduğu mevkiden daha alt bir mevkidedirler. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar kolay değil yani İslam'ı yaşamak. Evet. Yine Nefislerinizde bulunanı açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çekecektir. Lillahi ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Ve ente ma fi enfusikum au tukhfuhu yhasibukum billah. Feyaghfir <gülüyor> limen ve yuadhib men yasha. Wallahu ala kulli Nefislerinizde bulunanı açığa vursanız da gizleseniz de mutlaka Allah sizi onunla hesaba çekecektir. Tabii bu ayet nesedilmiş bir ayettir. Eğer içimizden geçen şey ile dışımızda yaptığımız şey Allahu Teala bir tutsaydı hiçbirimiz kendimizi efendim cehennemde kurtaramazdık. Mutlaka hepimiz cehenneme gidebilirdik. Ama Allahü Teala kalpte geçen bir şeyi fiiliyata dökmedikçe onu hesaba koyamıyor. Onu bildiği halde, evet, bu da Bakara suresinin 284. ayetinde. İşte Allahü Teala kalbe farz kıldığı iman da böyledir diyor. O kalbin amelidir. Bu da iman başıdır. Allah dile ve söz dile, söz ve iradeyi, ifadeyi kalbe de itikad ve on ikrarı farz kılmıştır. Dikkat buyurun bak. Allah dile söz ve ifadeyi farz etmiş, kalbe de itikad ve ikrarı farz kılmıştır. Yani dil onu sözle söyleyecek, ikrar edecek, kalp onu tasdik edecek. Allah bunun dili, efendim, ikrar etmesi dilin üzerine farz kılmış, ikrarı da kalbin üzerine farz kılmıştır. Çok önemli burası. Evet. Bu sebeple Allahu Teala, deyin ki Allah'a iman ettik. El-Bakara suresinin 136. ayeti. Sonra da insanlara güzel söz söyleyin. Bak. Demek ki, güzel söz söylemek de bir manada imanın içindedir. Deyin ki Allah'a iman ettik. Ondan sonra insanlara güzel söz söyleyin. Geneva'da çirkin söz noktasında efendim şöyle bir şey şey yapar. Bir insanın efendim yapmış olduğu bir iyiliği çirkin bir sözle o iyiliği boşa çıkarması o iyiliği yapmasın. Onun söylediği o güzel söz o yaptığı iyilikten daha iyidir diyor. Evet. Demek ki onun şeyi nedir? Deyin ki Allah'a iman ettik. Sonra da insanlara güzel söz söyleyin. Bakara suresinin yine 83. ayetinde. Böylece Allah dile kalpte olanı söyleme ve ifade etme görevini farz kılmıştır. Bu onun amelidir. İman da kendisine farz kılınan görevdir. Evet. Allah kulağa kendisinin haram kıldıklarını ve duyulması yasak olan şeylerden kaçınmayı farz kılmış. Bakın. Geçen bir önceki derste müzik ve çalgı ile ilgili bir meselemiz geçmişti ya. Burada işte cenan bak burada mesela ney? Yani kulağa farz olan şey nedir? Allah'ın haram kıldıkları şeyi duymayı duymak duyuulmasını yasak ettiği şeylerden kulağa men etmek. Bir şey Allah haram etmişse o kişi eğer o haram edilen şeyi aldırış etmeden kulağıyla onu dinlerse o dinlediği şey demek kulağı ona iman etmemiştir. Bakın kulağa farz kılınan da budur. Kulağa farz kılınanın duyulması, yasak olan şeylerde kaçınmayı farz kılmış ve bu konuda allah Teala size kitapta şu emri indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edilip Allah'ın ayetlerinin inkar edilip onlarla alay edildiğini işittiğinizde dikkat buyurun. Onlarla alay edildiğini işittiğinizde başka bir söze dalıncaya kadar, efendim onlarla beraber oturmayınız. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Bakın, kulağa fars kılınan bir şey. Bir tarafta bir meclisin içindesiniz. O mecliste Allah inkar ediliyor. Allah'la alay ediliyor. Diyor ki Kur'an mesela, ayet-i Nisa suresinin 140. ayeti. Sen diyor, o meclisi terk et diyor. Çünkü o, onlar Allah'la alay ediyorlar. Eğer sen terk etmezsen sen de onlar gibi olursun. Bakın, bu da nedir? kulağa farz kılınan bir şeydir yani. Allah-u Teala unutkanlık bundan müstesna kılmıştır. Eğer şeytan sana unutturursa, yani o unutur da onların meclisinde oturursan başka. Mesela diyelim ki şeytan unutturdu, bu unutkanlık Halide Allah-u Teala ne yapmaz? Onu günah olarak yazmaz. Eğer Allah-u Teala onu yazsaydı yine halimiz perişaldı. Evet. Kur'an sana hatırlatıcı olarak geldikten sonra müşrik, zalim olan bir kavimle beraber oturma. El Enam suresi ayet 68. Bakın. Kulağa nedir? Bu farz kılınan bir şeydir. Yani Kur'an sana hatırlatıcı olarak geldiği halde zalim ve müşrik olan bir kavimle beraber oturma. Sözü dinleyip en güzelen güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte onlar Allah'ın kendilerini hidayete erdirdikleridir. İşte onlar gerçekten saf akıl sahipleridir. Berrak akıl sahipleridir. Zümer suresi ayet 17 ve 18. Evet. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Bakın. Onlar ki onlar tümüyle boş şeylerde yüz çevirirler. Bakın. Boş şeylerde yüz çevirme kulağımıza ne farzdır? Kulak onu o boş olan şeyi, o malayani olan şeyi, faydasız olan şeyi terk etmesi gerekiyor. Onun ne farzdır. Terk etmediği takdirde ne olur? O kulağı, o efendim ilahi emre karşı direndiği için o kulağı iman etmemiştir. O kulak efendim küfre girmiştir. Nauzulillah. Bak çok önemlidir bu. Evet. Onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirirler. Onlar zekatlarını vericidirler. El-Mü'minun suresi ayet 1 ve 4. ''Boş ve yararsız sözleri işitince ondan yüz çevirirler.'' Bakın, kulağa farş kullanmış Teala. ''Boş ve yararsız şeyleri işitince ondan yüz çevirirler.'' Kasas Suresi Ayet 55. ''Yine boş ve yararsız şeylerin yanından geçerken kendilerini korurlar.'' Oldu ki boş ve yararsız, çalgılı, çulgulu, işte Allah'ın yasak ettiği bir haramın önünde geçti, geçerken kendini hemen koruyacak. Geçen mesela bir hadis geçmişti Abdullah İbni Ömer ne yapmıştı Ta uzak bir yerde çalgı sesini duymuştu Ellerini kulaklarına bir çobanın kaval sesi Düşün kavala bu mesela Parmaklarını kulağına tıkayan Bunu haram sayan mesela artık Bugünkü çalgılara ne demek İki parmağını kulağına tıkadı Yanındaki arkadaşına Nafi'ye dedi ki Ya Nafi dedi sen sesi duyuyor musun Ta ki ben duymuyorum deyinceye kadar Ondan sonra ellerini kulaklarına çekti Dedi ki ya Nafi biliyor musun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaparken gördüm. Heh, i̇şte orada Cenab-ı Hak burada ne diyor? Boş ve yararsız şeyleri, sözleri işitince onda yüz çevirirler. Boş ve yararsız şeylerin yanından geçerken de kendilerini korurlar. Furkan suresi ayet etmiş. Ne önemli bir şey değil mi bu? İman de deyip geçme. Evet. Bu Allahü Teala'nın kulağa yüklediği bir görevdir. Nedir bu? allah Teala'nın kulağa yüklemiş olduğu görevlerde bir görevdir. Aynı zamanda bu kulağın ameli olup imandandır. Bak. Demek ki bir manada kulak onu amele koyacak. Niye amele koyuyor? Eğer iman et mesela inanmazsa onun haram olduğuna onu yapmayacak. E demek ki önce iman sonra ameldir. Demek ki efendim amelle efendim hem efendim iman artar hem eksilebilir. İki göze farz kılınana gelince iki göze dikkat buyurun. Allah'ın kıl, haram kıldı. ah Allah'ın haram kıldığına bakmamasıdır. Mümin erkeklere de ki gözlerini haramdan sakırsınlar ve ferçlerini zinadan korusunlar. Nur suresi ayet 30 31. Diğer mesela bir ayette de mümin kadınlara söyle bak bir manada mümin erkeklere hitap olmakla beraber diğer bir şey manada da mümin kadınlara söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve ferçlerini korusunlar. Yani hiç kimse kardeşinin avret yerine bakmasın. Kur'an Kur'an'da ferci koruma genelde zina için kullanılır. Yalnız bu buradaki ayette bakma içindir. Yani mesela ferci koruması içindir, zinada korumak içindir genelde. Onun için Allah Azze ve Celle gözlere farz kıldığı bakışlardan sakındırma gözlerin amelidir. Bu onda bu imandır. Bu amel imandandır diyor. Yani şimdi Allah Resulü sallallahu Aleyhi ve sellem mesela bir gün e, e, İbn Abbas radiallahu an hazir İbn Abbas radıyallahu hazretleri terikesinde iken giderken Mina'dan geçiyordu. Bir tane kadın geldi efendim e, bir e, Allah Resulü'nü durdurdu bir fetva sordu. Fadil ibn Abbas o kadına yönelerek yöneldiğinde Hz. Peygamber hemen şöyle eliyle onun mesela yüzünü tutarak o kadına yüz çevirmiştir. Ya Fadıl, bu sana helal değildir. Hz. Ali'ye de hitabe ne demişti ya Ali? İlk bakış sana helal değildir. İlk bakış sana helaldir, ikinci bakış sana helal değildir. Yani geçerken yanında karşında erkek midir kadın mıdır fark etmedin. Fark ettikten sonra gözünü indir aşağıya Yine başka bir ayette bir şeyde e, Ümmü Mektum iki ama gözü ama olan zatın Peygamber Efendimiz'in huzuruna girdiğinde Hazreti Ayşe anamız onunla beraber otururken bir rivayette de Ümmü Seleme anamızla beraber otururken ya Ayşe kalk efendim Ümmü Mektum'dan gizlen o seni görmesin haramdır haram işliyorsun dediğinde e, yarasıyla onun iki gözü kördür. O beni görmüyor. O seni görmüyorsa sen onu görmüyor musun? Bakın bu da nedir? Göze farz kılınan şeydir. Dikkat Sünnet değil ha farz kılınan şeydir. Eğer göz onu korumuyorsa demek ki imanın zafiyetinden bir şey vardır ki gözü iman etmemiştir. Ya evet. Ya hayır ya kayyum. Ayetiyle ferci korumak için allah Teala... Bunu haram, bu haram kıldığı şeyi işlememeyi emrediyor. Size günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden çekirmiyor muydunuz? Yaptıklarınızın çoğunu Allah bilmez mi sanıyordunuz? el Fusilet suresinin ayet 22. Yasin suresinde El-Yevme nehtimu ala efvahihim ve tukallimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bimakanü eksibim. O gün diyor, Allahü Teala ağza mühür vurulacak. Göz konuşacak, benle baktı diyecek, harama baktı. El konuşacak, benle tuttu. Ayak konuşacak, benle yürüdü. Kalp konuşacak, benle idrak etti. Efendim, bütün insanın vücudunun üzerindeki tüm azaları o gün kıyamet gününde dilin haricinde hepsi şahitlik yapacak ona aleyhinde. Hadi bakalım, gel gizle. Hatta başka bir ayette de Cenab-ı Hak Cellevalı Hazretleri buyuruyor. O gün, efendim, o azalara sorulacak... Kim sizi konuşturuyor? Bizi ilk yaratan konuşturuyor diyecekler. İşte onun için gözümüz bizim değildir. Bak dikkat buyurun. Elimiz bizim değildir. Ayağımız bizim değildir. Kulaklarımız bizim değildir. Bize emanet eden, alemlerin sahibi olan Allah'ındır. Bize emanet edilmiştir. O halde o emanete hiyanet etme yetkisine de sahip değiliz. Onun verdiği gözü harama bakma bakmakla o emanete hiyanetlik yapmış oluruz siz bir kuldan bir emaneti aldığınız takdirde efendim onu kırıp dökerek size geri getirdiği zaman o adamın efendim yüzü size karşı mesela bir şey söz söyleyecek bir mesela yüzü olabilir mi? Utanır, sıkılır. Mesela niye? O emaneti zayi ettiği için. Bizde kulak bizim emanet, bize olan emanettir. Dil bize emanettir. Göz emanettir. Onları mesela korumakla mükellefiz. Evet. Bu ayette derilerden amaç bedenin tüm cildidir. Deriler nedir? Bedenin tüm cildi. İşte Allahu Teala'nın bedenin bedenin azalarına farz kıldığı amel böyle anlaşılır. Allahu Teala ne yapmış? Bedene de bu, bu şekil farz kılmıştır. Ellere farz kılınan şey dikkat buyurun. Allah'ın haram kıldığını işlememesi. Ellere farz kılınan şey Allah'ın haram kıldığını işlememesi. Görevi de Allah'ın kendisine yüklediği şeyin işlemesidir. Sadaka, sıra-ı rahim mesela. Şimdi diyelim ki o eli nedir? Haram yolda kullanmak için mesela efendim çekinecek. Ama yüklediği bir şey vardır. Ne, nedir o? Sıra-ı rahimdir, Allah yolunda cihattır, temizdir, namazdır. Birçok mesela efendim e elsiz bunlar olabilir mi? Abdest alacaksın, el, elin yardımı olmadan abdest alamazsın. Cihad edeceksin, el olmadan yapamazsın. Sadaka vereceksin. El olmadan yapamazsın. Slayeram yapacaksın. Elin tutmazsa mı yapamazsın? Yani demek ki bunlar ne yapma mesela Allahü Teala'nın haram kıldığı şeyi de şeyi işlemeyecek. Onun kendisine yükümlü olarak kıldığı şeyi de yapacak. Evet. Bu yüzden ey iman edenler namaza kalktığınızda yüzlerinizi ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayınız. El Maide Suresi'nin 6. ayet kelimesinde buyurulmuştur. Kafirlerle karşılaştığınızda onların boyunlarını vurun. Boynları vurmak mesela kendiliğinde mi oluyor? Elle oluyor. Yani o gün boyunu vurmak mesela bazen kılıç ve karkanla oluyordu. Bazen ok atmakla oluyordu. E bugün de tüfektir. Te mesela senin elin efendim o e şeye tetiğe dokunmasa tüfek kendi kendine patlamaz. E o halde efendim Allah Celle ve Allah Hazretlerinin ele yüklediği şey de onlar diyor kafirlerle karşılaştığınızda onların boyunlarını vurun sonra iyice sindirince ayağı sıkıca ağır sıkıca bağlayın, onları esir alın. Ondan sonra artık ya iyilikle bırakıp ya da vidya karşılığında onları salı verirsiniz. Ta ki savaş şiddetini bırakıncaya kadar Allah dileseydi onlardan ölç alırdı. Fakat sizi birbirinize denemek istiyor. Allah yolunda öldürülenlerin yaptıklarını zayi etmeyecektir. Muhammed Suresi Ayet 4. Bakın burada da nedir? Ele farz kılınan budur. Zira elle vurmak Harp, silay rahim ve sadaka elin ilacıdır. Demek ki ele fahram kılına nedir? Haram yolda onu mesela çekindirmek, helal olan yerde de efendim harp gibi, işte efendim cihad gibi, silay rahim gibi, sadaka gibi bunlar da elin ilacıdır. Elin amelidir. El bunlarla el, bunları eli bu bu yolda ancak kullanabilirsen kullanırsın. Yoksa ele ihanetlik yapmış olursun ayaklara farz kılınana gelince Allah'ın haram kıldığı şeye yürümemesi emredilmiştir Allah bir şeye haram mesela yürümesine mesela haram kılmışsa o ayaklarla ne yapacaksın onu yapmayacaksın diyor ey iman edenler şimdi Cenab-ı Hak yeryüzünde kibirlenerek yürüme bakın mesela kibir nedir haramdır e o da nedir o kibri o ayakları mesela ondan men etmek nedir farzdır onu yapmak nedir? O mesela amel yapmak nedir? İmandır. Evet. Yeryüzünde kibirlenerek yürüme ne dağları delip geçebilir ne de yüksek yükseklikte dağlara erişemezsin. Bu da İsra Suresi ayet 37. Yüzün farzı gece ve gündüz nam namaz vakitlerinde Allah'a secde etmektir allah Teala o halde yüzele farz kılmıştır. Neyi farz kılmıştır? Gece ve gündüz namaz vakitlerinde Allah'a secde etmektir. Yani yüz onun önüne eğilecek. Onun önüne secdeye kapılacaktır. Evet. Ey iman edenler ruku ve secde edin. Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki umulur ki kurtulursunuz. Hac suresi ayet 77. Yeryüzünde kibirlenerek yürüme ne dağları delip geçebilir ne de yüksek dağlara erişemezsin. İsra suresi 37 ayeti yaz. Orada e, meale bakarsınız. yani Daha güzel anlaşılır. Evet. Bu da e, Haç suresinin 77. ayeti. Yani yüzün farz kılmasına. Ey iman edenler rüku ve secde edin. Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin. Umulur ki kurtulursunuz. Hac 77 ve devam etti. Mescitler Allah'ındır. Sakın Allah'la beraber başkasına ibadet etmeyin. Cin suresi ayet 18. Mescitler Allah'ındır. Sakın Allah'la beraber başkasına ibadet etmeyin. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin insanın bedenine ne yapmış ne yapmıştır yüklemiş olduğu farzlardır. Allahü Teala kitabında tahareti ve namazı iman olarak adlandırmıştır. Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bey, yüzünü Beytül, Maktis e, Ka Beytül Maktis'ten Kabe'ye çevirmesini emrettiğinde namazı iman olarak adlandırmıştır. Ondan sonra önce Müslümanlar 16 ay Beytül Maktis'e doğru namaz kılmışlardı. Sahabe Allah Resulüne önceki namazlarının ne olacağını sorduğunda Allah Celle Celaluhu Resulü'nün onlara cevap vermesi için ''Allah sizin imanınızı zayi edici değildir.'' Bakara suresindeki 143. ayetini indirdi. ''Namaz iman olarak isimlendirdi.'' Kim namazların ve azalarını, namazlarda azalarını Allah'ın emrine uyarak korur, azalarına düşen görevleri yere getirirse... Allah'ın kendisine imanı, cenneti ima, cenneti, cennetine imanı kemale ermiş olarak girer. Kim de bu farz ve görevlerden birini kasten terk ederse ne, ne olur? Allah'a eksik imanlı olarak gider. İşte bakın bu çok önemli. Allahu Teala bizleri ve bütün ümmet-i Muhammed'i gerçekten bu emredilen şeylere uymamızı hakkıyla nasip ve müesselidir. Evet. Bunun üzerine o adam İmam-ı Şafi'ye ben iman, imanın tamamı veya eksiği nedir anladım. Peki bu imanın ziyadeliği nereden geldi? İmana fazla olur. Şafii şöyle yanıt verdi. Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyuruyor. Bakın bu mesela anlattıklarımız bütün İmam Şafii'nin o sorulan sorunun cevabı olarak karşıdaki insana vermiş olduğu cevaptır. Dikkat buyurun. Evet. Bunun yanıtını İmam Şafi şöyle cevap verdi. Yani iman nasıl artar? Yüce Allah Celle Hazretleri kitabında şöyle buyurmuyor mu dedi. Ne zaman bir süre indirilse onlardan kimi bu hanginizin imanını arttırdı der. Kur'an iman edenlerin imanını arttırır ve onlar onunla sevinirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince inkarları nedeniyle pislikleri kat kat artar ve onlar kafir olarak ölürler. Tevbe suresi ayet 124 ve 125. Demek ki bunu ne, ne yapar? Mesela kişi Kur'an'ı okuduğu zaman ne yapmış olur? İmanını arttırmış olur yani. Bu Kur'an okuma buna misal verilmiştir. Bir süre indirilse efendim o onların mesela onlara o inen bir sürenin şeyinden ötürü bu kimin imanınızı arttırdı diye sorduklarında efendim o iman edenlerin imanını arttırır. Küfürlerine küfürünü arttırır. Mesela Cenab-ı Mesela efendim bir sivrisinekten bahseder. Kafirler diyorlar ki efendim Allah mesela sivrisinek sineğe ne ihtiyacı vardı ki? Niye bunu misal verdiler? Cenab-ı Hak diyor ki ben bunu iman edenlerin imanını art, yükseltmek efendim küfürlerin, küfre girenlerin küfürünü arttırmak için yaptım. Yani kim iman edecek, kim küfür edecek? Allah-u Teala en basit bir misali. Ondan sonra ardında diyor ki madem gücünüz varsa hadi bir sivrisineği yaratılmak. Yaratamazlar ki. Hatta ardında şunu diyor bir sivrisinek elinize bir şeyi kapsa diyor, dünya gelse bir araya onu yakalamaya çalışsanız yakalayamazsınız diyor. Hadi bakalım. Yani bir sivrisineği yakalayamazsanız onu mesela efendim e, şey yapmaya yani yaratmaya kadir değilseniz e, o zaman yani onu Allah buna niye bunu niye buraya koydu demeye ne hakkınız var ki? Demek ki bir imtihan için onu koymuş oraya. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sinek ...bir kaba daldığında... ...o kabın içine girdiği zaman diyor... ...o sineği iyice batırın sonra... Yemek, yeme, ...yemeye devam edin. Çünkü... ...sineğin bir kanadında diyor efendim zehir... ...diğer kanadında panzehir vardır. Bunu bir bilim adamı... ...kaç cilt üzerine mesela araştırma yapmış... ...ve hakikaten... ...o sineğin yaratılışındaki... ...hikmetini anlamış... ...ve bunu mesela büyük yüksek efendim şeylerle o e, günkü efendim insanlar tarafında büyük mesela müslümanlar tarafında büyük ödüllerle ödüle, ödüllendirilmiştir. Yani şunu biliyor musunuz? Yani kalkıyor bilim adamı ondan sonra onu o araştırmalarının araştırmanın arkasında onu yaparken ardına iman ediyor. Demek ki ya bunu yaratan birisi vardır bu efendim, sineğin nasıl bir kanadında, zehir bir kanadında paz vardır diye bunun mesela laboratuvarlarda yapmış oldukları deneyle sonucunda ne faydalar getirdiğini mesela tespit etmiş ve ardında kaç yıl kitap yazmış. Ondan sonra iman etmiştir. Evet. Onun için işte burada ne diyor? Bir süre indirildiği zaman onlardan kimi bu hanginizin imanını arttırdı der. Kur'an da diyor ki, Kur'an'a iman edenler imanını arttırır. Evet. Şüphesiz onlar Rablerine iman eden gençlerdi ve biz onların hidayetini artırdık. Allahu Teala ashab-ı mesela kastederken Kehf suresinin 13. ayetinde onlar Allah'a iman eden gençlerdi diyor. Biz de onların hidayetlerini artırdık. Bakın. Evet. İmam Şafii şöyle devam etti Eğer iman hepsi bir olsaydı yani noksanı olmasaydı Hiç kimsenin iman açısında diğerine karşı fazileti söz konusu olmazdı Ve insanların hepsi imanda bir olurdu Böylece taf değil yani fazilet meselesi de iptal olmuş olurdu Yani bir efendim imanın bir mertebesinde eğer bir üstünlükler faziletler olmasaydı Fakat tabi tabi Fakat müminler ancak imanın tamamıyla cennete gireceklerdir Müminler ancak imanla birbirlerine karşı fazilet sahibi olabilirler. Cennetliklerin de imanda gösterdikleri ihmalden dolayı ateşe gireceklerdir. Yani eğer ki mesela bir insan vardır ki mesela cehennem yani mü mümindir ama günahkardır. Mesela günah işlemiştir, günaha karşı cehenneme Allahü Teala istilersa onu yakar, istilese yakmayabilir. Allah'ın mesela yarattığı bir şeydir, onun fazlına bağlı bir şeydir. Yani dilediğini yakar, dilediğini mükafatlandırabilir. Evet. Fakat yani yine de bir hadis-i şerifte kalbinde zerre miktarı imanı olan ebediyen cehennemde kalmaz. Ama kafir ebediyen cehennemdedir. Allah azze ve celle kulları arasında tıpkı atların yarıştığı gibi bir yarış başlatmıştır. Herkesi derecesine göre sınıflandırmıştır. Bu yarışta hiç kimsenin hakkı eksiltilmez. Mesbuk olanlar yani yarışanlar sabık olanlardan önce gelmezler. Bu yüzden ümmetin selefini Onlardan sonra gelenlerden daha faziletli ve faziletli hayırlar yapmıştır. Eğer imanda öncelik sahibi onların imanda geri olanlara nispetle herhangi bir fazileti olmasaydı bu ümmetin sonralarında gelenleriyle selefi, selefi imamların, selefin imamları arasında hiçbir derece farkı kalmazdı. Yani şimdi diyelim bir mesela iman noktasında bizim imanımızla sahabe-i kiramın imanı. Mesela tabiinin imanı, tebey tabiinin imanı biri olabilir mi? Fazilette onlar bizden daha üstündirler. Çünkü bunlar ilk kuş, mesela üç kuşaktırlar. Sahabe peygamberin dizinin dibinde mesela yetişti, iman etti, vahye şahit oldu, gözü gördü, iman ederek yaşadı. E onlarla bizim derecemizin farkı beraber olabilir mi? Mümkün değil. Evet. Sahabe hakkındaki görüşlerine gelince El Bey İmam Şafii'den şöyle rivayet ediyor. Allahu Teala Tebareke Teala Hazretlerinin Resulüne tabi olan ashabı Tevrat ve İncil'de övmüştür. Cenab-ı Hak Hazretleri Allah ve Resulü'nü ve ona tabi olanları Tevrat ve İncil'de övmüştür. Allah Resulü de hiç kimseyi övmediği kadar onları övmüştür. Allah Resulü de sahabeyi hiç kimseyi övmediği kadar onları övmüştür. Bak allah Kitabında mısa Tevrat'ta da İncil'de de onları övüyor, Allah Resulü de sahabesini övüyor. Onlardan sonra şerefe ulaşacak hiç kimse de olmayacaktır. Örnek bir nesil odur. Bundan dolayı Allahü Teala onlara rahmet etmiş, onları sıddıkların, şehitlerin, salihlerin mersebesini yükseltmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bize onlar ulaştırmışlar vahyin nüzulüne şahit olmuşlar bu yüzden Allah'ın kendilerine dilediğinin umumunu ve hususunu kendilerinden azimetli istediğini ve kendilerini hangi yola irşad ettiğini en iyi onlar bildi değil mi mesela biz onlar, onlar kadar irşad yollarını bilemedik ki onlar Allah Resulü'nün sünnetleri içinde bizim bilmediğimiz sünnetini de öğrendiler onlar her türlü ilim ve ihtiyatta takva ve akletmede bizden daha üstündürler anladığımız ve idrak edip iştihatla hüküm çıkardığımız her konuda onların görüşleri bize yol göstermiştir. Bizim için onların görüşleri kendi görüşlerimizden daha fazla övgüye layıktır. Doğrusunu Allah bilir. Değil mi? Biz mesela bir şey hükmü çıkarırken bir alim bir müştehit bile dahi bir hükmü çıkarırken ne yapıyor? Sahabenin görüşüne başvuruyor. Tabinin görüşüne başvuruyor. Tebe-i tabinin görüşüne başvuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim Kur'an'ı bilmediği halde kendi görüşüne, yine göre tefsir ederse cehennemdeki yerini hazırlasın diyor. E şimdi sen de Kur'an'ı tersil edeceksin, bakacaksın sahabe Kur'an'ı nasıl yorumlamış, tabi nasıl yorumlamış, tebeği tabi nasıl yorumlamış. Eğer bunlarda haberimiz olmazsa mesela kafamıza göre bir ayeti tersil edersek nauzu billah, Allahu Teala diyor ki efendim cehennemdeki yerini hazırlasın o kişi. Evet. Elbey hakî al-Rabi el bin Süleyman'da rivayet ediyor. Şafii şöyle konuşurken duydum. Fazilette önce Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir Radyalan, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali gelir. Ehli Sünnet vel Cemaat'ın ve Selefi Salih'inin akaidi budur. Yani ümmetin faziletlilerini sayarken en faziletlileri başta Hazreti Ebubekir Bekir'i saydı. Sonra Hazreti Ömer'i saydı. Sonra Hazreti Osman, daha sonra Hazreti Ali'yi saydı. Ondan sonra aşere-i mübeşşere, daha ölmeden önce on tane sahabenin cennetle müjdelemiş sahabeler. Onları da saydı. Evet. Beyhaki'nin yine Abdullah bin Abdullah'tan Abdullah bin Abdul, e, Abdullah'tan naklediyor Şafi'ye. Şöyle söylerken işittim. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en hayırlıları Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'dir. Allah onlardan razı olsun. Yine El-Herevi Yusuf bin Yahya de rivayet ediyor. Şafii, Şafiye, Rafizi imamın arkasında namaz kılayım mı diye sordum. O hayır dedi. Ne Rafizinin, ne Kadercinin, ne de Mürci'elerin ardından namaz kılma. Ben onları ben onları bana anlatır mısın diye sorduğumda Şöyle demişti, bir kimse başka birinin ilim kitaplarını vasiyet etse, yani bu efendim işte rafizilerin, mürciğerlerin, diğer mesela kadercilerin, onlar mesela onlar ki, o kitaplar kendilerine mesela daha önce geçmiştim, efendim emanet edilse bile veyahut da akit yapılsa bile o aktif fes etme hakkım vardır mesela o şeyle onların o rafizilerin mesela görüşlerine mesela alakalı olduğu için ne yapması yapması lazım mesela şer'i bir mesele olmadığı için normal halde bunu mesela şey yapma feshetme yetkisine sahip değildir. Yine efendim onların kelam kitapları yine bunlara dahildir diyor ve bu kelam kitapları da efendim bir kimse birisi için ilim kitaplarını vasiyet etse ve bu kitaplar içinde kelam kitapları bulunsa bu kitaplar dahi vasiyet edilmez zira kelam İlim, kelamı, ilim değildir. Çünkü ben onu mesela kendimde görmüyorum diye devam ediyor bu şekil. Evet saatimiz de burada doldu. Biz de burada bırakalım bu işi. Ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve ashabihi ecmain. Şimdi bu arada efendim soracağımız sorularımız varsa ee, soruları cevaplayalım. Evet buyurun. Soracak olan kimse buyursun. var mı? Evet. Öncelikle Allah razı olsun baba. Ee, şimdi bu kader noktasında konuşurken mesela bu kaderciler e, mesela kader hakkında işte failin fiili vuku olmadan Allah bunu bilemez diyorlar mesela. Yani tabi şimdi ben bununla ilgili bir örnek vereceğim. Biz şimdi bir beşer olarak mesela diyelim ki şöyle bir misal vermek istiyorum. Mesela şu bilgisayar masasını bir dağ olarak kabul edelim. Yani bu kader meselesini genellikle bir misalle tasavvur ediyorum. Yani bunu bu şekilde genelde zihnimde bu şekilde anlatmak istiyorum baba. Yani şu bilgisayar masasını dağ olarak kabul edelim. Etrafında tren yolu var böyle. Ben de bu dağın tepe noktasında oturuyorum. Aynı hat üzerinde birisi sağdan bir tren geliyor, soldan da bir tren geliyor. Ben bu iki trenin geliş hızını da aşağı yukarı belli. Örneğin 150 kilometre hızdan gidiyorlar saatte. Bu tepe noktasına ben bakarken bu iki trenin biraz sonra orada çarpışacağını görebiliyorum. Fakat trenin içindekiler bunu bilmiyor. Yani şimdi bunu kader noktasına baktığımız zaman ben o oluşacak kazayı önceden görüp tespit edebiliyorum. Ama onu yaşayacak, o kaza yaşayacak insanlar bunu göremiyor. Evet. Ki biz bu beşer gözümüzle bu kader noktasını bu şekilde anlayabiliyorsak zaman ve mekanda münezzeh olan Cenab-ı Allah, Hazreti Allah elbette ki yani bu basit örnekte bile çok rahat anlaşılabiliyor yani bu kader noktası Başka? Var mı? Şey var. Hocam, sağ olun. Hocam e, şeyi soracaktım. Azaları saydık ya. Azaların evet. üzerine farz olan iman evet. ameller var. Bu azalarımız kendi üzerlerine düşen e, sorumlu oldukları ameller yapmadıkları zaman e, iman etmiş sayılmazlar. Mesela evet. diyelim ki işte gözü Sakınmıyorsak eğer Allah'ın haram olduğu şeylere bakıyorsa göz bu göz iman etmiş sayılmaz. Dolayısıyla genel imanımızda bir eksiklik olmuş olur. Yani imanımız e, kamil iman olmamış olur. Peki hocam bu azalarımız içerisinde e, akıl ya da beyin bunlardan sayılır mı ya da nerededir? Yani beyni nereye koymak lazım ya da akıllı diyeyim. Hani kalp ve akıl arasında ya da beyin arasında bir nasıl bir ayrım yapabiliriz? Bu da azalardan sayılır mı? Hani imanımızın tam veya eksik olmasına bir rolü var mıdır? Evet. Bunu soracağım. Bir de bir de bir sorum daha soracağım. Bir de Kur'an-ı Kerim okumak imanı artır dedi ki ya. Evet. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani mesela Arapçamız yok hocam, bilmiyoruz. Hani okurken anlamıyoruz fakat buna rağmen hani iman artırılması manasını bilerek okuyanlar için mi geçerli yoksa bütün okuyan Müslümanlar için geçerli mi? Yani Allah razı olsun. Şimdi e, kalp ve akıl dedik. Zaten İslam dininde aklın olmadığı bir yerde ilahi emirlere kişi mükellef olamaz. Bakın mesela Namazın bir insanın kendisine farz olabilmesi için akıllı olması lazım. Deliye namaz farz değildir, kafire namaz farz değildir. Bak dikkat verin. Onun için mesela akıl eğer mesela bir insan yani deliyse o, o imanla mükellef değildir yani. Delilere bazen bu yönüyle mesela gıpta etmek lazım çünkü delinin hesabı yok. Allah hesap vermeyecek. allah Teala şimdi sen alay ediyorsun onunla ben alay ediyorum. Ama ilahi emirlere muhatap tutulabilmesi için akıl ön planlıdır. Şimdi kişi aklıyla düşünür, kalbi onu anlamaya çalışır. Zaten bak mesela dikkat ederseniz bazen şöyle birisiyle diyelim bir şey yapıyorsunuz. Mesela bir şey konuşuyorsunuz. Konuşurken bazen dozaj aşılıyor mesela. Sert tartışmalara neden veriyor. Bakıyorsunuz ki kalp onu biraz... Kalben siz rahatsız oldunuz. Keşke ben bu cümleyi konuşmasaydım. Keşke şu karşıdaki kardeşimin kalbini kırmasaydım. Keşke efendim işte bu söylediğim sözden ötürü keşke daha farklı bir yöntem kullansaydım diye kalbiniz sizi rahatsız eder. E şimdi mesela siz konuşmayı konuşurken önce akılla onu mesela görüyorsunuz. Kalp onu açıklıyorsunuz yani. Kalp sizi zaten kalp bütün vücudun üzerindeki nedir? Bir genel merkezidir bir komuta merkezidir. O kalpte önce tasavvur edir. Zaten dikkat ederseniz bir insan bir şey yapmadan önce şöyle bir içi, kendi kendine bir hayal kurar. Mesela şu işi yaparım. Bunu yaparım. Ondan sonra onu dile dökmeye çalışır. Dile dökülen şey, efendim dile farz olan şey neydi? Helal olanı yapmak, haram olandan kaçınmak. Kulağa farz olan neydi? Haram olan şeyden, mesela kulağı men etmek, dinlememek, helal olanı yapmak. Ayağın mesela fa farziyeti neydi? Helal olan yürüye, yola yürümek, kibirli, gururlu veya işte haram olan bir yere de gitmemek onunla. İşte bunun için bu mesela efendim imanla ak şey akıl e mesela ile e şey akıl ile e kalp ikisi yani birbirine bağlıdır. Eğer ki zaten kalp ki mesela delide de kalp var ama deli ilahi em emirlere mükellef değildir. Mükellef olmadığı için yani akıllı olması şartı vardır yani. Akıllı olmazsa zaten farz değil. Mesela fa, mesela namaz akıllı olan kişiye farzdır. Hac akıllı olan kişiye farzdır. Oruç akıllı olan kişiye farzdır. Yani mesela aklında olmadığı zaman kalp dışı kaldır. Kalp de dışı kalıyor. Kalp ancak ne olur mesela işte mesela bakın ben öyle delilleri de görüyorum mesela bakıyorsun. Mesela ben birkaç tanesini öyle görüyorum. Herkese saldırırken adam geliyor, beni görüyor, sarılıyor bana. Allah Allah diyor mesela böyle bu şekil elleriyle şey yapıyor, mesela bazen geliyor yanıma ben şey yapıyorum, böyle bir koku sürüyorum eline çekip gidiyor. E ama bazı da saldırıyor, demek yani ya delidir ama yani Allahü Teala onu ona mükellef tutmamıştır ama Allah'ın var olduğunu idraki içindedir yani, biliyor yani. Ama tabi kalp onu tasdik ediyor fakat akıl yok onu yapsın yani. Mesela Cenab-ı Hak akla buna şey yaparak mesela hayvanlara misal veriyor. Onlar diyor, efendim gözleri var, hakkı görmezler. Kulakları var, hakkı işitmezler. Bakın, gözleri var, hakkı görmezler. Yani o gözleri hakka iman etmemiştir. Kulakları var, hakkı duymazlar. Efendim, kalpleri var, hakkı idrak etmezler. Dikkat buyurun. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Hayvandan da aşağı derecelidir demek ki burada yani Cenab-ı Hak ne, neyi kastediyor yani eğer bir insan akılla mesela bir şeyi e, şey yaptığı zaman mesela tasavvur ettiği zaman kalp onu yürürlüğe koyar önce mesela bir insan bir şey yaparken düşünüyor mesela bir hesap yapıyorsun e, hesabı akıl yoluyla yapıyorsun akıl olmasa yapamazsın, yapıyor mu, yapamıyorsun ki e ondan sonra kalp kalbiniz de onu tasdiklemeye çalışıyor He, yaptığınız bir şeyi mesela bakıyorsunuz helal mıdır haram mıdır Kalp ona size o noktayı gösteriyor. Her zaman bir şey söylüyorum. Diyorum ki bir şey yaparsanız yaptığınız takdirde efendim kalbin mesela doğruluğun merci kaynağı kalptir. Kalbe sorun. Kalbem racat edin. Kalbiniz onu tasdikliyorsa yapın. Yoksa uzaktır. Bu kalple şeyin noktası böyle. Ee, şeye gelince ikinci e, konu neydi? Kur'an'ın mesela Kur'an okuyanların imanını arttırır mı? Şöyle bir misal vereyim. Hazreti Hudeyr e, radiyallahu an Usaid bin Hudeyr radiyallahu an Hazretleri Bakara Suresi'ni okuyordu. Okurken onun Yahya isminde bir küçük e, çağda bir çocuğu uyuyordu. O yüksek sesini yükseltince Kur'an okumaya başlayış sesini yükseltince at şahlanmaya başlıyordu. Sesini kesince atın şahlanışı kesiliyordu. Nihayetinde korktum diyor. Sesimi kestim. Dedim çünkü sesimi yükseltince at şahlanınca o çocuğumu ezer korkusuyla. Sesimi kestim ve sabaha gittim Resulü Ekrem. Sesimi kestikten sonra diyor başımı kaldırdım şöyle göğe doğru baktım. Göğe efendim sanki yıldızlar şeklinde bir şeylerin çıkıp gökte kaybolduğunu gördü. Döndüğümde Allah Resulü sallallahu aleyhi efendimize dedim ki ya Resulullah. Ben bu gece Bakara suresini okurken Böyle böyle efendim şeylerle karşılaştım Ya Useyd diyor O efendim sen o Bakara suresini okurken Eğer sabahlasaydın O melekleri gözlerini görecektin O yıldızlar şeklinde göğe tırmanan Onlar melektiler Sen o Kur'an okurken senin Kur'an'ını dinlemeye gelmişlerdi İşte onun için Kur'an'ın okunduğu yerde rahmet vardır Rahmetin olduğu yerde imanın artırışına sebebiyet verir. Sahabe bazen mesela diyelim birbirlerine sohbetlerde uzak kaldıkları zaman derlerdi ki gelin arkadaşlar şöyle bir imanımızı tazeleyelim. Yani birbirlerine Allah'a tavsiye ederlerdi, imanı tavsiye ederlerdi, Kur'an okurlardı. Efendim belki boşluk içerisinde gelip bir araya gelirlerdi. Çıkarken dolu bir vaziyette. Kalben itminan, kalben efendim rahat, efendim birbirlerine destek vermiş suretiyle kalplerini imanla doldurarak iman aşkıyla, peygamber aşkıyla mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet ve cehennemden bahsederken sahabe diyor biz onu gözümüzle görür gibi yapıyorduk diyor. Sanki o cenneti, cehennemi gözümüzle görüyoruz. Sahabenin bir tanesi ismini şu anda hatırlayamadım. Ee, Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah hatırıma gelir. hanzala Dedi ki, Hazreti Ebu Bekir'in yanına geldim. Dedi ki, Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Baba Bekir dedi. Hanzala dedi, münafık oldu. Nasıl olur ya Hanzala dedi. Vallahi dedi, ben dedi Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin meclisindeyken, konuştuğum, Allah Resulü cennet ve cehennemden bahsederken, İslam'ın emirlerinden bahsederken, onu sanki biz o bahsettiği, konuştuğu şeyde sanki cennet ve cehennemi gözümüzle görür gibi oluyorum. Ama ondan ayrıldıktan sonra efendim dünya işlerine dalıyoruz. Üzerimizde olan bu aşk, bu şef kalmıyor. E demek ki olsa olsa ben münafık oldum diyor. Kendi kendine bunu söylüyor. Hazreti Ebu Bekir diyor eyvah diyor. Bende de o hal var diyor. Gidiyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin o hali muhafaza etmeniz çok zordur. Ama hatırınıza gittiği an hatırlamaya çalış. İşte onun için Kur'an'ın dikkat ederseniz mesela Kur'an'ı şöyle bir aşkla, şevkle okuduğunuz zaman, içinize bir ferahlık, bir sevgi, bir efendim itminan, kalp huzuru geliyor ki hakikaten mesela ben mesela bazen öyle bir mesela kendi kendime bazen böyle bir biraz şöyle kendimi Kur'an'la adapte etmeye çalışıyorum. Hatta birisi gelip bir şey sorduğu zaman o sor sorma esnasında o andaki mesela o okuduğunuz kendinizi tamamen onunla adapte etmişsiniz ya. O şey üzerinize kayboluyor. Kendi gelme diyorum ki niye yaptın şu efendim şu anda mesela üzerimizde olan o aşkı, o şevki, o şeyi mesela bozdunuz diye. Hakikaten Kur'an öyledir. İşte onun için Kur'an insan okuduğu zaman hakik o mesela kişinin hem imanının artmasına sebebiyet, hem amelenin artmasına sebebiyet verir, hem huzur, hem bereketin artmasına sebebiyet verdiği için, bir de Kur'an'ın oku diye de rahmet vardır. Mesele o yani. Anlaşıldı mı baba? Evet. Başka sorusu olan var mı? Söyleyeceğiniz, tavsiye edeceğiniz Hüseyin Efendim Evet. Peki. Peki. Hafız abi tavsiye edeceğiniz bir şey var mı bize? Peki. Cafer abi bugün tavsiye edeceğiniz hiçbir şey olmadı herhalde. Kafanıza bir şey geçmedi. Baz, dün, e, geçen hafta maşallah baya bir e, tavsiyeleriniz oldu. Allah razı olsun. E, buyurun Hüseyin Efendi. Şimdi, e, hidayet konusunda e, bir şey soracaktım. Şimdi, hidayet, e, Allah üzerinizdeki hidayeti artırırım da diyor. Ee, ayet kelimesinde şimdi bu e, suresinde herhalde o, evet. kısa da söyleyebilirim. Evet. Şimdi e, hidayet nasıl artar, nasıl azalır? Evet. Ya kulun bunda bir etkisi var mıdır? Yoksa tamamen Allah'ın dileyiyle mesela Allah sen hiçbir şey yapmana Allah tamam. Mesela senin duana icabet edip hidayetini artırdım dediği zaman mı biz işte daha fazla imana yöneliyoruz, daha doğru şeyler yapıyoruz yoksa kul bir şeyler yaptıktan sonra işte kalbi yönden daha böyle doğru şeyler yaptıktan sonra kendini bu yola melektan sonra mı Allah hidayetini artırıyor insanın insan üzerinde veya nasıl almıyor onu soracaktım Allah razı olsun şimdi e, Cenab-ı Hak Celle Valla Hazretleri meyhetti şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, bu ee, mesela şey hutbesinde hutbetul hacede devamlı okuduğumuz mesela daha e, sohbete başlamadan önce Allah dilediğini saptırır dilediğini de hidayete getirir şimdi kul Allah'tan hidayet yolunu isterse allah Teala hidayeti elinden almaz mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem Kul diyor, dünyaya geldiğinde diyor, levh-i daha dünyaya gelmeden, Allah Celle Hazretleri, onun efendim amelini, nerede doğacağını, nerede vefat edeceğini, kiminle evleneceğini, Said midir, Şaki midir? Said, iman eden mi? Yani cennetlik mi? Şaki, efendim cehennemlik midir? Bu efendim, bunların sıfatların ne olduğunu, hepsini daha kişi dünyaya gelmeden, levh-i mahfıza, efendim kaydediyor. Kişi diyor efendim eğer Said yazılmışsa bak burada şimdi hem tehlikeli bir durum var hem müjde edici bir durum var. Eğer Said yazılmışsa o kişi efendim cehennemliklerin amelini yapar. Cehennemliklerin yapmış olduklarını fiillerini yapa yapa Allah onu Said yazmış ya sonunda kendine gelir. Ya ben ne yapıyorum? Ben bu kadar günah işledim. Ben bu kadar efendim zulüm ettim. Allah'ın yasaklarını çiğnedim. Ya Rabbi benim yerim ne olacak? Durumum ne olacak? Hayatım ne olacak? Ben hayatımı mahvettim. Demek suretiyle bir an Allah'a tövbe ediyor. Dönüyor. O efendim şaki gibi görünen kişi mesela onu yaptıktan sonra Allahü Teala onun ardında çünkü onun cennetlik olduğu kaydıyla ve mahfızda var ya efendim Allah-u Teala onu efendim o ameliyle efendim tövbeye mesela tövbe etmeyi nasip ettirir o kişi cennetlik olur. Nice kişilerde var ki diyor efendim cehennemliklerin amelini yapar. İşte cennetliklerin amelini yapar. Bak bu tam tersi. Yapar yapar yapar yapar. Allah onu cehennem eğer ki mesela Levi Mahfuz'da onun cehennemlik olduğunu yazmışsa o kişi sonunda sapıtır. Efendim Allahü Teala onu cehenneme koyar. Şimdi mesela Elif-Lamim Cenab-ı Hak buyuruyor ki ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهُ muttaqin." Bu kitap hidayete tabi olanların Allah'ın kendisinde faydalanması lazım geldiği kitap var ya diyor bu mutlakileri bahsediyor. Mesela efendim o mutakillerin bahsettikten sonra ardında ulayek alahü demir Rabbihim. Mesela o mutakilleri başta önce sayarken diyor ki onlar gaybe iman ediyorlar. Elladine yüminun bil gaybi ve yükimun salatte wamin marazakna minyünfukun. Waladine yüminun bima anzile ilayke wama anzile min Şimdi bunları mesela o hidayete tabi olan, hidayet üzerinde bulunanları sıfatlarını saydıktan sonra önce onlar gayba iman ediyorlar. Yani hidayete gitmenin yolları bu. Namazı dosdoğru kılıyorlar. Allah'ın kendilerine hidayet ettiği, kendilerine rızık ve ver vermiş olduğu rızıkı Allah'ın yolunda gösterişsiz bir şekilde harcarlar. Allah'tan inen kitaplara, Kur'an'a ve Kur'an'dan önce kita inen kitaplara ve peygamberlere iman ederler. Ahiret gününe de yakinen iman ederler. Ula'ike alâ Rabbihim diyor Cenab-ı Hak Celle İşte bunlar var ya diyor, onlar hidayet üzerine dost doğru yol üzeredirler diyor. Şimdi bir kul elini açıp Allah'tan hidayeti diledikçe, Allah Teala o kişinin hidayetini arttırır. Sahabe-i Kerime Cenabak onlar Allah'a iman etmiş gençlerdi. Allah da hidayetlerini arttırdı. Onlar mesela önce ne yaptılar? Mücadele ettiler. Mücadele ettiler. O mücadele neticesinde yerlerini, yurtlarını, merkezlerini, konumlarını, mevkilerini, makamlarını bırakarak Allah'ın yolunu tercih ettiler. Mesela o dönemin baş vekilleriydi, başvezirleriydi onlar. Efendim o Dakyanus'un mesela danışmanlarıydı. Mesela onlar, on, on, onların sözü, onların onayı olmadığı bir yerde bir kanun yürürlüğe girmez, bir şey işlemezdi. Onlarla iş olurdu. E ve e, dolayısıyla hem mevki makam sahibiydiler o sahip mevki makam sahibi olmalarına rağmen o varlığa, o şeye ol, sahip olmalarına rağmen bunları Allah'ın yoluna efendim feda ettiler ve nihayetinde onları kovalamak için mesela kovan kafirlere karşı gittiler mağaraya gizlendiler. Mağarada efendim daha çok Allah'a ibadet etmeye başladılar. Cenab-ı Hak diyor ki onlar Allah'a iman etmiş olan gençlerdi diyor. Ben de diyor onların hidayetini arttırdım. Yani niye mesela hidayetin mesela arttırışının sebebi imandır yani. Eğer kişi iman etmezse Allah hidayet vermez ona. Ama yine dediğimiz gibi meyyehtihillahu <gülüyor> felamudillelâ Allah dilediğini sapıtır, dilediğini hidayete getirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem giderdi mesela. Kendi kavmine, kendi milletine, efendim İslam'a davet ederdi, Kur'an'a davet ederlerdi. Onlar efendim hidayete gelme yolunu tutmuyorlardı. Gözlerini kapatıyordular, yüzlerini kapatıyordular. Allah Resulü çok üzülüyordu. Allah Celle ve Hazretleri ey Habibim sen onların üzerine bekçi değilsin. Sen ancak benim emrimle tayin edilmiş bir memursun. Sen tebliğ görevini yerine getir. Yani onun için eğer Allahü Teala bir insanda hidayeti almışsa, sen onun gözü önüne neyi getirirsen getir, o hidayet bulma yolunu bulamay bulamayacaktır. Çünkü Allahü Teala ona o hidayet yolunu açmamıştır. Kendisi o hidayeti istememiştir. O hidayete karşı diklenmiştir. O hidayeti kabullenmemiştir. O hidayet yolunu kendine yol olarak kabul etmemiştir. Etmediği için... Devamlı mesela işi iman edenlerle falan. Bak cenab bak az önce ne buyurdu? Kulağı mesela bahsederken Dedi ki Allah'a isyan edilen bir yerde Allah'a alay edilen bir yerde Allah'a inkar edilen bir mecliste Oturma. Eğer oturursa sen de onlarla Berabersin. Ama eğer şeytan sana Unutturursa, unutturursa Şimdi diyelim oturmadığın takdirden Oradan ayrıldığın zaman O hidayet üzeresin Allah-u Teala da senin hidayetini artırıyor. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ali sen bildiklerini amel et, Allah bilmediklerini sana öğretir. Bakın mesela şimdi eğer bir insan hakikaten bildiği bir şeyle amel ettiği takdirde Allahü Teala hidayet yolu olan göstererek ona bilmediklerini öğretir. Kitap okur, bir vesile çıkartır, bir şeyde öğrenir, bir hocada öğrenir, bir işte ve bir şekil Cenab-ı Hak bir vesile çıkartır. Bununla beraber efendim ama hidayeti isteyecek olan biri olacak. Yani hidayete tabi olacak biri olacak. O mesela gelen hidayetin Allah'tan geldiğine iman edecek. Efendim ikrar edecek. Kalp onu iman. Mesela diliyle söylediği gibi kalp onu tasdikleyecek. Mesela Cenab-ı Hak efendim Allahu yestehzi bihim ve yemudduhum fi Mesela Bakara suresinin hemen ikinci sayfasında Cenab-ı Hak mesela diyor onlar iman ed edenlerle karşılaştıkları zaman onlarla alay ediyorlar. Efendim Cenab-ı Hak diyor Cellevallahu Hazretleri siz merak etmeyin Allah da onlarla alay eder diyor. Kendi mesela küfür gibi olanlarla baş başa kaldıkları zaman bu gericiler gibi biz de Allah'a Allah iman mı edeceğiz diye kendilerini bu şekilde avuturlardı diyor. Ama o avuturken halbuki biz onların yanında iman ettik dedik halbuki biz onlarla alay ediyorduk diyor. Kenan Bakcılı var Hazretleri, siz onlarla alay etmiyordunuz, kendiniz alay ediyordunuz. Allahu Teala bu sefer senin adına konuşuyor. Diyor ki Allah da onlarla alay eder, onları azgınlıklar ve tuyan içinde bırakır diyor. Sapkınlıklar içerisinde bırakır diyor. Yolunu şaşar dururlar. Yani. Evet. Onun için hidayet yolunu isteyene Allahu Teala hidayeti gösterir, sapıklık yolunu isteyene Allahu Teala sapıklık sapıklığını arttırır. Yani burada kişi elini açıp o. Alemlerin Rabbi, Rabbi olan Allah'a karşı istediği bir şeyi kesinlikle o Rab, o kullarını esirgemez. Evet. Başka soracağınız buyur. Çalgıdan mevzaçla o tekrar yine dönüp dolaşıp çalgıya geliyor Ve bunun gibi e, bazı konular işte bu uzuvların, e, uzuvlara farz olan şeylerin yapılmaması, doğası uzun. Kendi amacı dışında hani kendisi yapmayacağı ya, şeyin dışında şeyler yapması nedir? Ee, işte haramı dinlemesi, harama bakması veya da işte bu çeşitli meselelerde, mesela çalgıda artık günümüzde her yerde bir şeyler çalıyor bir şekilde hani e, İslami olmayan işte bizim de çalgı zaten İslami değil de genlemde söz itibariyle de bildiğimiz şimdi piyasada olan insanların dinlediği her şey mağazalarda dinleniyor, suaklarda bas bas bağırıyorlar işte bunu engelleyemiyorsun ya da yani yaşamak mecburiyetindesin sen de ortamda bulunmak mecburiyetindesin dolayısıyla senin e, şeyin dışında e, et yalanının dışında e, kulağında işte farziyetini yerine getireme öyle diyeyim ben e, kulakta günahı düşmüş oluyor bu bunda bir şey var mıdır hani bunda bir çünkü bunun gibi bir de bu işte çalgılar mesela gözün dediğiniz gibi bir kere e, tamam bir kere sendendir ama ikincisine bakma diye Hazretleriye eee söylediği gibi e, bunda da çoğu zaman hani istemesen bile yaptığın işe cab olsun ve veya, veya da işte e, günlük yaşamını sürdürürken hani e, bir şekilde göz her yere bakıyor, temas ediyorsun mecburen. Yani belki kastet yok bakmada ama belki bakmam mecbur etmesin. Veya da o işini yapmak zorundasın, bir şey yapmak zorundasın. Kendi hayatını idam ettirmek zorundasın. Yani bakmamak için belki de evden dışarı çıkmaman lazım. Yani ya, doğal olarak çalışamaman lazım. Bir, bir sürü şey var bunun. Ee, zor müşkülat durumu da var. Bunun bir e, kastet olmadan insan işte kendin kastetmeden, ona meyletmeden gayri ihtiyarı, kendi e, şeyinin dışında, gücünün dışında bunları e, zaruren işte e, şey yapması, bunlarla mülaki olması, işte şey bir bağlantı bulması zaruren ama istemeyerek e, ve o ortam süreci bittikten sonra tabii ki o istemediği için anında o şeyi bırakması, terk etmesi e, yeri geldiğinde de işte bunu işte namazlar doğsun, dualarlar doğsun namun tövbe ederek işte af dilemesi falan bu, bu durum daha doğrusu Müslümanları kurtarmasına vesile olur mu? Evet Allah razı olsun şimdi hakikaten Cenab-ı Hak La yükellifullahu neslen illa vus'ahaleha Allah bir gücünün, bir kimsenin gücünün yetmediği bir şeyi kendisine teklif etmez diyor. Yani o yükü, o yükümlülüğü de ona emretmez. Bir insan efendim, yükünün, gücünün yetmediği bir yerden eğer bir şeye mülaki olursa, o mülaki olduğu şeyden ötürü istemeyerek efendim yolda yürüyorsunuz. Efendim işte şimdi mesela adam gidiyor şimdi. Mesela diyelim ki bir e, şeyden bir konfeksiyonda çalışıyorsun. çalışıyorsun. A konfeksiyon sonuna kadar açmış Türkiye şarkıyı müziği sen onu mesela kardeşim yapma diyorsun etme diyorsun onun iki şeyi var ya oraya onu ikaz edersin ikaz ikaz fayda verdi verdi vermedi aslında İslam dinine göre ikazla ver ikazdan öncesi yani eli kullanmak gerekiyor ama fakat şimdi eli kime karşı kullanacaksın kime her kime kime kimi kime karşı kullanacaksın eğer o mesela el kullanma Şeyi varsa mesela diyelim Önce dille Dille mücadele edip Efendim kardeşim bunun haram olduğu Yasak olduğunun Efendim o haramlığının o yasaklığını ona bildirmek gerekiyor Eğer o bildirmeden ötürü O kişi dikleniyorsa Efendim Hayır ya böyle bir şey yoktur ne diyorsunuz Gericisiniz yobazsınız gibi Böyle bir diklenme karşısında Bu sefer el efendim Şeye girer El efendim devreye girer El, eğer ki elle güç mesela yetme imkanı varsa el devreye girer yetmediği yerde bu sefer kalp devreye girer. Kalp devreye girer. Kalp mesela o yaptığı şeyi yani mesela her ne kadar mesela görüyorsa diyelim yoldan yürüyorsun ama kalbin onu tasdiklemiyor. Nefret ediyorsun. kalbin onunla nefret yani kalp ona meyil etmemesi lazım. Elle mesela mücadele eliyle diliyle Efendim, kalbiyle. Bu da imanın zayıf noktasıdır. Maalesef bugün biz şu anda Müslümanlar olarak bu noktayı yaşıyoruz. En, yaşıyoruz. en zayıf noktasını yaşıyoruz. Ve bu en zayıf noktasını yaşadığımızdan ötürü bugün hiçbir şekilde siz mesela bazen öyle bir durum oluyor ki mesela bazı yerlerde e, rica ediyorsun, şey yapıyorsun, adam hiç seni dinlemiyor bile yani. Sana ne kardeşim diyor ve üstüne dikleniyor, üzerine geliyor. Yani e şimdi siz mesela e, yani bir, bir manada eliniz, kolunuz, gücünüz yetmiyor eğer böyle bir manada, bu şekil mesela böyle bir durumla karşılaştığınız takdirde o e, yollara başvurursunuz. O yollarla, elle diyelim mesela e, şeyle diyelim, efendim dille ikna olmadı, elle gücünüz yok, kalben ona efendim e, şeyi boz etmek zorundasınız. Ya o kalbin boğduna razı olup ya da orayı terk edeceksiniz. Seçenek bunlardır. Evet. Evet. evet. Evet. Evet. Her şeyi su baskını ne için. Her şey damıtma hayatını devam ettirebilirsin. Ne de hani üşer herkese kavga etmek zorunda da kalsın, o ayrı bir mesele. Evet hem merkezde bir iş çekericen, kavga edeceken hem de ya yapman gereken bir sürü iş var, onları bırakıp da onunla uğraşmak zaten hani bazen öyle oluyor ki yapman gereken zarı şeyler bile yapamıyorsun çünkü her şey saatli, hani işe gideceksin saatinde gitmem lazım, oradan çıkacaksın, oraya gideceksin, her şey saatli yapıyorsun. Doğru, yani ek, ekstra bir şeye, <gülüyor> ekstra bir şeye vakit kalmıyor. Yani mecburen bir, bir anlamda en şeye en cüzi bu imana e, şey eee kalmak zorunda ona daha daha yüklük yapamıyoruz bu şartlarda bu şeyde. Evet. Örkeğe şey Avrupa'da he. bile kimse kimse müzik dinletmiyor ya. Yani. Evet. Kimse kimse rahatsız etmiyor ya. onlarla bile gündemde yapıyoruz. bir ara alsak lan gene herhalde Şimdi bunlar her biri her biri kulaklarında bir hak olup mesela düşünün bu sok bir sokak bütün insanlara mahsus olan bir şeydir. Ben o sokağı işgal edip o sokakta çalgı çalma yetkisi benim elimde değildir. Ben bunu yaptığım takdirde ne olur? Bunu yaptığım takdirde o çalgıyı duyan her Müslüman o benim o yapmış olduğum vesilemle harama girmiş olurlar ve onun da o yapmış olduğu şeyden ötürü günahları kat ve kat artar. Mesela efendim yolda yürüyorum efendim şimdi adam tutuyor önümdeki sigara içiyor sigaranın dumanı benim önüm üstüme geliyor. Bu da bir haktır. Yani maalesef öyle bir durum içerisindeyiz ki bunlar tamamen karma karışık bir dönemin içindeyiz. Allahu Teala halimize acısın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim üzerine öyle bir zaman gelecektir ki diyor iman ateş koru gibi olacak. Elini alan eli yanacak, yerine atarsa iman gelecek. Kim o dönemde Allah'ın efendim emirlerine sımsıkı sarılır, İslam'ın Kur'an'ın emrettiği hükümlerine devam ederse o kişi diyor 50 kişiye bedeldir. Ya Resulullah bizden mi yoksa onlardan mı olan 50 kişiye? Sizden olan 50 kişiye bedeldir biliyor musunuz? Bakın bunu sahabeye söylüyor. Şimdi biz yavrum eğer bir tarafta mesela böylesi bir küfrün, zulmün, haksızlığın her şeyin ayaklar altına alındığı bir dönem içerisinde bu imanı muhafaza edebiliyorsak bilelim ki hak üzereyiz bilelim ki hidayet üzereyiz bilelim ki Allahü Teala kalbimize hidayeti, hidayet mühürü vurmuştur. İşte onun için bu noktada yani o kalbin her an için, her an Allah'la beraber olması, Allah'ın mesela emirlerine karşı efendim o kalbin sabit olup yasaklarına karşı da kesinlikle yine sabit olması, her iki haliyle de bu imanı muhafaza etmek her müminin üzerinde farzdır. Allahu Teala bize acısın. Ha Hakkımızı hayırlı olan neyse onu ihsan eylesin. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Buyurun baba. derken cennette müjdelenen on sahabe hakkında e, kısa süre hemen şey e, birkaç kişiden duydum da hani böyle bir şeyin mümkün olmayacağı yani son nefesi vermeden böyle bir cennette müjdelenmenin mümkün olmayacağı hakkında birkaç şey duydum. Da onu bir ben bilginizi bir yapacak inşallah şey, evet. şey buna ilgili. Evet. Şimdi günümüzdeki tabi bu bunlar yorumdur. Bunlar insanların yorumudur. Bizim ehl Sünnet vel cemaatin ve Cemaat'ın ve Selefi Salihinin akaidinde Efendim, biz nasıl ki ümmetin faziletlisini sorulunca Ümmetin faziletlisini Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali Radiyallahu Teala An Hazretleri allah Allahu Teala hepsine razı olsun Böyle iman ediyoruz Aşere-i Mübeşşere'nin niçin Aşere-i Mübeşşere diyoruz? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bunlar cennetle müjdelenmiş olan kişilerdir Müjdesini verdiği için Biz de ona iman ediyoruz ha başkası olur mu olmaz mı demişse O bizi hiç ilgilendirmez Çünkü haklarında mesela sabit olan şeyler var O sabit olan şeylere biz Efendim başkasının yorumu bizi bağlamaz O yorumlar diğerlerini bağlar Bu sebepten ötürü Biz yani şimdi Mesela bizim itikadımızda Sahabenin kötülüğü dökmek yoktur dikkat buyurun Sahabe hakkında ileri geri konuşmak yoktur. Sahabenin iyiliklerini sayıp kötülüklerini gizlemek vardır bizim üzerimizde. Çünkü Cenab-ı Hak onlar diyor o peygambere tabi olanları diyor Allah bağışlamıştır. E madem ki peygambere tabi olanı Allah bağışlamışsa sahabeyi bah sahabeden bahsetmek bizim imanımızı arttırır. Biz mesela bir, şeyi, bir örneği alırsak sahabeden alıyoruz. Bir savaşı savaş örneğini verirsek sahabeden örneği veririz. Bir abdest örneğini verirsek sahabeden o abdest örneğini veririz. Hazreti Öme Osman Radyalak'ın hazretleri abdest alırken ağlıyordu. Neden ağlıyorsun ya Osman diye sorduklarında ben bu abdesti alırken kimin huzuruna çıkacağımı düşünüyorum. Nasıl çıkacağım bu abdestler onun huzuruna? Onun için ağlıyorum. Kabri gördüğü zaman, kabristan'a gittiği zaman çok ağlıyordu. Neden ağlıyorsun ya Osman? Ben ni niçin ağlamayayım? Çünkü insanların ilk uğracağı durak yeri burasıdır. Eğer bu durağı sağlam geçerse diğer duraklarda geçmesi daha kolaydır. eşimi şimdi biz örneği onlardan alıyoruz. Onun için eğer onlar hakkında Allah Resulü şu mesela bakın bir sahabe Hazreti e, Ammar bin Yasir Ammar e, bin Yasir Radyaların Hazretleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona, ona bir hitaben demişti ki Ammar'ı işyankar bir guruh katledecektir. Bakın. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in efendim döneminden sonra vefatından sonra Hazreti Ammar efendim Hazreti Ali Keramullah ve Hazretlerinin veya Hazreti Muaviye'nin miydi Allah alem o iki e, şeyinde Sıffin Savaşı'nda ikisinden birisinin safındaydı. Allahu alem herhalde Hazreti Ali'nindi. Allah Allah e, Allahu alem O zaman e, şehit edildi. Hazreti Muaviye'ye gidip dediler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ammar'ı isyankar bir guruh katil edecektir. Diye bu hadisi Hz. Muaviye radiyallahu anh hazretlerine mesela hatırlatınca Eyvah demiş. Demek ki o isyankar guruh biziz he? Hemen vazgeçmişler. Bakın. Onun için onların görüşleri, onların yaptıkları iştihada dayalıydı. İlme dayalıydı. Onlar efendim kitaba dayalı olarak mesela iştihat yapmışlardı. Bundan ötürü bizim sahabe hakkında ileri geri bir şey konuşma, efendim yetki ve selahiyetimiz yok. Dolayısıyla ancak onların onlara hayrı konuşuruz. Onların ameli bizim amelimizi arttırır. Onların imanı bizim imanımızı arttırır. Bu sebepten ötürü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aş aşere-i mübeşşere müjdesi verildiyse o on tane sahabeye biz de ona Allah Resulü söylediği için iman ediyoruz. Başkasını yorumu başkasını bağlar. Evet başka sorusu olan var mı?